Kanser, kalp rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları ve birçok sağlık sorunlarına neden olan hava kirliliğinin kontrol edilemeyen bir problem haline geldiğini söyleyen Bursa'ya Nefes Nefesoğlu ekibi, güncel çalışmalar, uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan kişilerin ortaya çıkan kronik hastalıklar nedeniyle COVID-19 ve benzeri salgın hastalıklara yakalanma ve olumsuz etkilenme riskinin daha yüksek olduğunu belirtmekte diyor.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 Bursa'ya nefes ol kampanyasını başlattığımızı ilan ediyor. İklim krizine karşı mücadelede yerel adımları güçlendirecek ve tüm canlıların ihtiyacı olan temiz havaya kavuşabilmemizi sağlayacak aşağıdaki taleplerimizin tüm yaşam savunucularından desteklerini bekliyoruz, diyor. Kampanyanın talepleri şöyle. Bursa temiz hava eylem planının acilen etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, Paris anlaşmasının onaylanması mevcut ormanlarımızın mutlak ölçüde korunması, Bursa'daki tarımsal faaliyetlerde ilaçsız politikaların oluşturulması, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösterecek Hava ve Çevre Kirliliği Komisyonu'nun kurulması, enerji verimliliği konusunda politikalar geliştirilmesi, yaşam alanlarımızın proje çatısı altında yağmalanmasına izin verilmemesi, Çatışma, çalışma izni olmadığı halde aktif olan termik santrallerin faaliyetlerinin insanlar tarafından ihbar edilebilmesi için sosyal medya iletişim ağlarının oluşturulması, mevcut tüm termik santrallerin kapatılması, kapatılma sürecinde ise adil iyileşmeye önem verilmesi, çalışanların mağdur edilmemesi, projelerin izin aşamalarında sağlık etki değerlendirme sürecinin mevzuatlar aracılığıyla uygulanması, Bursa hava kalitesi izleme istasyonlarının 7-24 açık tutulması, var olan istasyonların bakımının yapılması ve istasyon sayılarının arttırılması, alternatif ulaşım araçlarının kullanılması, gerekli teknik iyileştirilmelerinin yapılması ve tüm yaş grupları için teşvik edici faaliyetlerde bulunulması, hava kirleticilerinin sınır limitlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen eşik değerlere indirilmesi. Kampanya Change.org Taksim Bursa'ya nefes ol adresinde. Hali hazırda iki kömürlü termik santral bulunan Kahramanmaraş'a altı tane daha kömürlü termik santral yapılması planlarına karşı bir kampanya başlatıldı. Yiğit Alp Akkaya tarafından başlatılan ve Change.org Taksim Kahramanmaraş Zehir Solumas'ın adresindeki kampanyada Kahramanmaraş'ta bulunan iki termik santral çevre ilçe ve köylere ve halka büyük ölçüde zarar verdiği ifade ediliyor. Greenpeace'in verilerine göre bu santrallerin çevresinde 17 bine yakın erken ölüm neden olduğu ifade ediliyor denmiş kampanyada ayrıca şöyle deniyor. Kahramanmaraş 2018 yılında Türkiye'nin havası en kirli şehri oldu. Şehir son 3 yılda Dünya Sağlık Örgütü limitinin 4 katı kirliliğe maruz kaldı. Kahramanmaraş, Iğdır ve Afyon'la birlikte 2017 yılında hava kirliliğine bağlı ölümlerin il bazındaki ölümlere oranı en fazla olan 3 ilden biri. Afşin ve Elbistan tüm dünyada kömürlü termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği sıralamasında 5. sırada. Termik santral sadece havaya ve insan sağlığına değil, başka doğal unsurlara da zarar veriyor. Büyük ölçüde su tüketimi yapan bu santrallerden çıkan kirli su arıtılmadan Ceyhan Nehri'ne boşaltılıyor. Kömür Kahramanmaraş'ın geçmişini kararttı, geleceğini de karartmasına göz yumma diyor Change.org Taksim. Kahramanmaraş, Zehir Solumas'ın adresinde. Nabi Evren'in başlattığı kampanya İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ava'da yeni imar alanları açılmasına karşı. Change.org Taksim Ava adresindeki kampanyada birinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı olan Bayraklı Tepesi'ne üçüncü derecede arkeolojik sit alanına dönüştürülerek imara açılacağı ifade ediliyor. Kampanyada denmiş ki İstanbul'un en eski arkeolojik buluntu yerlerinden biri. Denizin hemen kenarındaki bu pitoresk alan yapılaşmaya açıldığında bilim, insanlık, AVA adına telafisi mümkün olmayacak bir zarara neden olacak. Bu nedenle söz konusu miras alanındaki mevcut birinci derecede arkeolojik sit alanı vasfının kişiler menfaatine değil, kamunun menfaati doğrultusunda devamı gerekiyor demiş Change.org Taksim AVA adresinde. Ben Uygar Özesim'i Change.org özel haber programını derleyen,